Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ya Resulullah ve vah. ve alıştırmalar. Birinci alıştırma, Ecib Anil ile Atiyeti. Gelen sorulara cevap ver. Buradaki ilk 12 soru bizim şahsımızla ilgili. Şahsımıza uygun olarak cevap vereceğiz. 12'den sonraki sorular ise diyalogta geçen konuşmalarla ilgili o diyaloga göre cevap vereceğiz. Mesmuke, ismin nedir? Herkes kendisine bir cevap verecek. Min eyni ente Sen neredensin? Ma'lugatuke Dilin nedir? Eyni ke Baban nerede? Eyni ke Annen nerede? Eleke ehun Erkek kardeşin var mı? Eleke uhtun Kız kardeşin var mı? E indeke seyyaretün Otomobilin var mı? E indeke derracetün Bisikletin var mı? E indeke kalemun, Kalemin var mı? E indeke defterun Defterin var mı? E ebu ke tacirun Baban tacir mi? Buradan sonrası Parçada geçen diyalogla alakalı Mineyne Muhammedun Muhammed neredendir? Ma'lugatuhu Dili nedir? kim? Muhammed'in Muhammed dilinedir. Eyni Ebu'hu babası nerede? Kimin babası? Muhammed'in Muhammed babası. Eyni Eyni annesi nerede? Ha kez Min Eyne Hamzatu. Hamza neredendir? Ma'lugatuhu dili nedir? Kimin? Am Hamza'nın. Eyni Ebu'hu babası nerede? Kimin babası Gene Hamzanın? Eyne Zeynebu, Zeynep nerede? Eyne Zevcuha. eşi nerede? Zeynep'in eşi. Ey Zevcüha müdresün, onun kocası öğretmen midir? Sorulana cevap vereceksiniz. İkinci alıştırma da fil feragı fi ma yilit damira Dağ fil feragı fi ma yilit Gelen şeylerde boşluğa hu ve ha <gülüyor> zamirlerinden birisini koy. Zamiri koy parantez hu ve ha olduğu için bu iki zamirden birisini koy diye tercüme etti. Gelen boş e, gelen şeylerde boşluğa zamiri koy. Zamir ne yapacaktı? Kendisinden önce açık bir isim gelecekti. Neye ait olduğunu bileceğimiz, anlayacağımız bir açık isim gelecekti. Sonra o zamiri kullanmamız caiz demiştik ya. Burada onun alıştırması var şimdi. bin bintu talibetun. İsmi işaretten sonra Hazihil ne geldi? Marife başka bir isim geldi. Bint, el bintu. Dolayısıyla bu kız dedik değil mi? Bu kız buna işaret sıfatı olarak kullandı. Bu kız talibetün. Bu da haber. Öğrencidir. Bu kız öğrencidir. İsmu Ha, ha. ha. Zeynebu dan sonra getireceğimiz, ona muzaf yapacağımız e, muttasıl zamir kime raci olacak? Kime Hı. dönecek? kimi ifade edecek? Zeynevi. Dolayısıyla onun cinsine uygun olacak o zamir. Hu olur? ha'm olur? Ha olması gerekir. Muhammedun tabibun. Muhammed doktordur. Vebnu mühendisun. Onun oğlu mühendis de diyeceğiz. Vebnu'da muttasıl bir zamir kullanacağız. Yani İbnun kelimesini bir muttasıl zamire muzaaf yapacağız. Kim olabilir bu? Yani o zamirin dönecek kim olacak? Muhammed, Muhammed olacak. Dolayısıyla bak ne yaptık? O zamirden önce aradık. Zamirin döneceği şahsı, ismi. Dolayısıyla ona uygun olarak oraya hu veya ha zamirini gerekir ki Muhammed'ten dolayı hu zamirnik olması. Niye? Çünkü hu hu'venin muttasılıdır. Muttasıl halidir. Yani müfet müzekkerin muttasılısı değil mi? Ha ise müfret mühennesi olan hiyenin muttasındadır. <gülüyor> Geçen hafta yazmıştık yani o kelimeye. Bu şekilde devam ediyoruz. Buradan sonrasını yapmıyoruz. Bundan sonrasını inşallah düşünerek yapın. Hader racülü tacirun kebirun. Bu adam büyük bir tacirdir. Onun ismi Abdullah'tır diyeceğiz. Amine tu fil gurfeti. Amine odadadır. Onun annesi mutfaktadır diyeceğiz. Aişe tu tabibetün Ayşe doktordur. Onun kız kardeşi hasta bakıcıdır, hemşiredir diyeceğiz. Karece Muhammedun minel fasli ve karece mi ahu zemil Muhammed sınıftan çıktı ve onun arkadaşı da onunla beraber çıktı diyeceğiz. Anlaşıldı herhalde değil mi? Basit bir alıştırma. Anlaşıldı. Anlaşıldı evet. Üçüncü alıştırma <Seyn> hati kamsete esiletin hati esiletin kamsete esiletin ve ecvibetin kel misalil <says yal> ati <Means> kel misalil ati K gibi manasında harf-i cerdir. Kel misali derken misalin sonunu cer yapmamızın sebebi başındaki K harf-i cerdir. Gibi manasında harf-i cerdir. Kel misalil ati gelen misaldeki gibi gelen misal gibi lafız Gelen misal gibi 5 te 5 esletin sorular vecibetin cevaplar. 5 soru ve cevap hati getir. Gelen misal gibi 5 soru ve cevap getir. Evet. Hati getir. Evet. Misal: E'ndeki kalemun. Yanında bir kalem var mı? Motomot tercümesi. Bununla ifade edilen ise kalemin var mı? Kalemin var mı? Cevap Nam indi kalemun Motomot tercümesi Evet yanımda bir kalem var. Bununla ifade edilen ise benim bir kalemim var. Niye? Çünkü inde zarfından sonra nekire ve gayrakil bir kelime geldi nekire ve gayrak bu o nekire ve gayrak olan kelimenin indenin muzaaf olduğu zamire ait olduğunu gösterir onun mevcut olduğunu gösterir E indeki kalemun kalemin var mı Nam indiği kalemun kalemin var Bunun gibi beş tane soru ve beş tane cevap yapacağız. Alıştırmadı bizden istenen oydu. Misali okuduk. Bu misalin benzeri. Beş tane soru ve cevap oluşturacağız. Kalem yerine şunun var mı, bunun var mı, şu da var mı, bu da var mı diyeceğiz. Cevap olarak ne var diyeceğiz. Hemen altında da yok diyeceğiz şimdi. Hati kamsete esiletin ve ecbebetin Kel misali lati Gelen misal gibi 5 soru ve cevap getir. Yukarıdaki alıştırmanın aynısı soru olarak. Ancak misalde farklılık var. Bir tane farklılık var. E indeke kalemun Kalemin var mı? Cevap la. Hayır. Ma indiye galemun. Hayır. Kalemim yok. Ma'nın birçok manası vardır. 12-13 tane manası var. Kullanım yerine göre <gülüyor> buradaki ma'nın kullanım şekli olumsuzluk eki, nefi edatı diyoruz. Hem ikisinde yazın nefi edat ve olumsuzluk takısı diye hangisinden neyi kastedtiğimiz anlaşılsın. Nefi edatı yani olumsuzluk edatı, olumsuzluk eki isimden sonra da. İsimden önce de gelir Fiilden önce de gelir bunlar. Her ikisinde de Olumsuz edatı olarak kullanılır Yaptım yapmadım Gittim gitmedim Veya var yok Gibi Ma indi indiğinin zıttı yok indi vardı Ma indi Onun zıttı yok olumsuzu Hayır kalemim yok Evet. miyiz? Nasıl anlamadım? Hati, hamset. Hamsete. Hamsete. Esiletin Siletin es tamam. Ha Hareketledim ben de. Tamam. Ne istiyorsun abi? Türkçe'sini. 5 soru. Şimdi hati getir. Evet. Hamsete 5 Beş. beş. Siletin. Sorular. Sorular. Ve hibbetin. Cevaplar. Cevaplar veya cevap. Ee, kel misali. K gibi. K gibi. Misal misal örnek. Tamam. Şimdi. Ati gelen. Tamam. Soruya olumlu cevap vermeyi olumsuz cevap vermeyi anladık. Olumlu cevap vermek için Nam ve devamı. Olumsuz için de La Ma ve devamı. La Ma ve devam. Örnek şu parçada ezehebtu ile kuveyti ya Muhammedu deseydi ey Muhammed sen kuveyte gittim deseydi nam zehebtu değil de evet gittim değil de gitmedim demek isteseydik la ma zehebtu derdik la ma zehebtu gitmedim zehebtu gittim ma zehebtu gitmedim basitti bunları aşağısınız sallam, sallam. bunun gibi 5 tane soru ve cevap İnşallah güzel cevaplar buluruz. Bizim adlarımızı bilmeyen diye soruyor olamaz mı abi? Ma hep. Yani zeptun ne demek ki? Ma manazı hep deriz anam. Zeptunun manası nedir? Sorulara gelemedi. Tamam. Devam ediyoruz. Beytun. Size az gibi gözüküyor da çok zaman alacak. Muhtemelen gece gündüz çalışacaksınız ben devam edersen. Beytun ev Hemen altında Beyti evim Beytuke evin Beytuhu evi, evi. Erkek şahsın evi Beytuha evi. Bayan şahsın evi Parantele içerisinde bayan şahıs Burada ne yaptık? Yalan bir kelimeyi Beyt kelimesini Mütekellim yasına yani Benim evin manasına gelecek şekilde mütekellim muzaf muzaaf yaptı. ettik. Senin evin manasına k'ye zafe ettik. O erkek şahsın evin manasına hu'ya, o bayan şahsın evin manasına haya zafe ettik. Tabii. Beyti evim. Parantez içerisinde benim de yazabiliriz başına. Ama evin ifadesi zaten onu o manayı veriyor. Beytuke evin başına parantez içerisinde senin de yazabiliriz. Senin evin. Ama evin asıl evin. Ev evim, evin, evi. Evimiz şeklinde anılıyor. Beytuhu evi başına erkek şahsın evi manasına parantez içerisinde Hı. ekleyebiliriz. Beytuha evi parantezesine o bayanın adı. Tevris. Edifü'l esma'l atiyete. Edifü'l esma'l atiyete. İle mütekellimi mütekellimi bu ve muha tabi bu ve muha tabi bu ve raibi bu ve ra veti bu Kemal mü ve daha filmi Evet, edif izafet izafet terkibinde muzaaf yap demek izafet neyi? el esmalatiyete gelen isimleri izafet neye? ilen mütekellimi mütekellime, mütekellim deyince neyi anlıyorduk? beni ben, beni anlıyorduk, ben ve biz anlıyorduk mütekellime, yani mütekellim miasına muzaaf yap, izafet devam devamında ben muhatabım, Muhataba da izafet Muhatap kimdi? sensiz. Ve vel gaib'i ve gaib'e muza izafe et. Yani gaib kimdi? O. Vel gaibeti bu da müennes olan o. Müzekkere müennes o vardı ya. Hüvehiyye. Bu da gaib'e müennes olan o'ya izafe et. Ne gibi? Ke, ma Ke gibi. Ma şey gibi. huve dahun <müveddahun> filmi <mitali> الْمِثَالِ Misalde açıklanmış olan o şey gibi misalde açıklanmış olan o şey gibi gelen isimleri mütekellime, muhataba, gaybe ve gaibe izafet. Bakalım misale. Galemun kelimesini, bu ismi mütekellime muzaffettik. İzafe ettik. Haza i̇zaf galemi <gülüyor> bu kalemimdir. Mütekellime muzaf. Gayr-ı ettik. Haza kalemuhu bu kalemindir. Senin kalemindir. Sadece senin kalemin desek, kalemim desek Bu kalemim. Kalemimdir, kalemindir de diyebiliriz. Işte yani kalemin desek de doğru oluyor değil mi? Kalemim, kalemin. Evet. gayr muzaf yaptık. Haza kalemuhu bu kalemidir. O erkek şahsın kalemidir. Haza qalamuha bununla gaibe muzaf ettik. Bu onun kalemidir. O bayanın kalemidir. Bu kalemidir aslında. Ancak mananın tam anlaşılması için o bayana kalemidir diye biz açıklama senedinde bir not düşüyoruz. Aşağıda ise Kitabun, serirun, ismun, mindirun, ibnun seyyâretun, miftahun ve yedun kelimeler var. Bu kelimelerin mütekellim, muhatap, gâib gayb ve gâibeye siz muzaffek olacaksınız. Nişanlı. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> hey, yan tarafına Yan boşluklar var ya. Oradan. Anlaşıldı inşallah. Anne dersler dersler sonra oradaydı. Soracağınız bir şey varsa burada bırakın yoksa siz önümüzdeki derse kimse gelmeyecek yani tabii ki. Cumartesi günü boş vakti olan arkadaşlar